birer ifadesinin üzerinde özellik Ve bunu gündeme getirirken de hep bazı uçlu kaydı, ölçüleri gündeme getirdik. Ve hep bunların önünde bizlere ışık tutacak, örnek olacak peygamberlerin hayatlarını gündeme getirdik. Hepsi bizim için örnektir, misaldir, birer numunedir. Ve hepsi insandır etten, kandan, ve bizim gibi yaşayan, bizim gibi evlenen, üreyen ve ölen insanlardı ve hep çile çeken insanlardı. Ama hesapsız cennete girmenin yani onların yaşantısındaki ölçüleri gündeme getirirken yakaladığımız bazı meseleler vardı. Bu neydi? Hep önde olma, itaatkar olma. Allah'tan gelen bir emde emirde asla düşünmeme, hiç imtina etmeme, geri durma ve öncülük yapma davet etme, yaşama bunlar onların birinci nelerdir? Vasıflarıdır. Zaten La ilahe illallahım olmazsa olmazları da nedir? La ilahe illallahım olmazsa olmazları da nedir? Allah'ın indirdiğini anlatmaktır davettir davet olmadığı zaman sende tevhid de kalmaz ve hesapsız cennete gidişte ne yapmaz olmaz çünkü davetin getirdiği ne var bir rahatlık var yani sende olan bir rahatlık var aynen İbrahim Aleyhisselam'ı verdik ilk örnek olarak ve yaşamış olduğu topluma baktığımızda ne vardı tek başına bir ümmet tek başına bir milletti onun sürekli cevval olması sürekli zindi olması onun aynı zamanda hesapsız cennete gitmesine nedir? vesile olandır. Yani bizden sürekli amel etmemizi Allah istiyor. Sürekli, sadece kazandığım bir şeyler değil sürekli ne yapmak? Kazanma mecburiyetindeyiz. Sürekli cevval olmak zorundayız. Yani hareketli, sürekli tevhidi yaşama yaşatma, anlatma mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımız zaman burada sıkıntılar vardır. Bu sıkıntılar da insanın beşeri münasebetlerindeki hızlar, vurdum duymazlıklar, iblisin girdiği, yaklaştığı bazı meseleler vardır. Aynen Adem Aleyhisselam'ın, düşünün bir meleklerin yaşantısını şöyle izlemesi, onlar gibi cennette ebedi kalmaya arzulaması, Oradan iblisin girmesine ve ondan mahrum olmasına ne yaptı? Sebep oldu. Allah muhafaza cenneti arzulamazsa, cennetin nimetlerini istemezsek, ona talip olmazsa, ikinci alternatif karşıda yani seçim hakkı da kalmıyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, cennet size ayakkabı bağından ayakkabı. Bir nefes alacak kadar duruyor, cehennem çeker. Öyleyse kardeşlerim, Allah tevhidi anlayan, tevhidi hayatına geçiren, tevhidi ne olduğunu idrak eden sanrı kullardan helâsın. Bu da önce fıtratın temizlenmesinden, imanın anlaşılmasından ki Ali ve Selam Efendimizin sözlerini artılacak olursanız ancak diyor yani iman şube şubedir hadisini ele aldığımız zaman en üstüne neydi? La ilahe illallah. Yani iman der ki bu şubelerin kemale ermesiyle la ilahe illallah çatısı oluşuyor. Kemale ermediği zaman her zaman ne var? Küçüklükler var. Aynen tevhidle alakalı derslerin serisi sürecek inşallah. Orada teker teker bu meseleleri yakaladığınızda göreceksiniz. Yani bir haşiyette, bir tevekkülde, bir tevessülde, bir inabede, bir rukyede tevhidin ne kadar tecelli ettiğini ve bizim hayatımızda da bunlar kontrol edilmezse başımıza neler geldiğini ve tevhidi neden anlayamadığınızı, neden yalpa yattığımızı o zaman ne yaparız? Anlarız. Ama burada şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor ki kardeşlerim nasıl ki Musa aleyhisselam gibi ulul azam peygamberlerden bir tanesi her ne kadar Allah'ın kelamı olsa da kendisiyle konuşsa da böyle büyük ulul azam peygamberlerden birisi ki aleyhisselatü vesselam efendimiz kıyamette mahşerde ilk ben diriltereceğim diyor ama diyor arşın direklerinin dibinde Musa'yı namaz kılarken diyor, göreceğim O ben ne bilmiyorum yani böyle büyük bir peygamberlerden birisi yalnız kalmaktan Allah'a sığınıyor mu? Kardeşim harını diyor bana yardımcı kıl. Ne yapalım? Seni çok çok analım. Çok çok ne yapalım? Zikrederim. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, bir müslümanın kesinlikle ve kesinlikle yalnız kalmaması gerekiyor. Allah'ın kelimulları olan bir Musa aleyhisselam Yalnız kalmak istemiyorsa demek ki bir Müslümanın ihlâssız, samiyetsiz, gayretsiz bir Müslümanın yalnız başına kalması onun başına birçok belanın musibetin çöreklenmesi demektir. O kendi başındaki bela ve musibetlerle uğraşırken ne tevhid kalır ne de pasthane kalır. Hiçbir şey kalmaz. Sadece şöyle bir emaresi kalır. O da ancak kendini avutur gider. Sonra dünyada bir şey olur ya ne yapalım nereye gidelim sen oraya gitmene hiç gerek yok sen önce kendindeki hal ve hareketleri düzeltmek zorundasın onun için Allah'ı zikir yani Allah'ı anla Allah'ın emir ve mehirlerine itaat ancak Allah dostlarıyla sadıklarla bir arada bulunmaktan alır Düşünün ayet-i kerimede Halimran suresinde şeytanda dostlarıyla ne yapar? Sizi korkutur diyor. Yani senin arkadaşın eğer müminlerden değilse, onunla birlikte oturup yemek yiyen içen birisi değilse seni muhakkak kendi ilahıyla ne yapacak? Korkutacak. Bak bir tevhid ehlinin bir nasihatı tutmaması kalbine Allah korkusunun ne yapmasını hafiflemesine sebep olur. Ve bunun akabinde gevşeme, amellerde fire vermeler, ondan sonra hayatında göçüklükler ve ondan sonra çeker gibi. Bir tane nasihatin ihmali senin tevhidin bile bozulmasına kadar ne yapar? Sebep olur. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Eğer müminseniz ben ne ve geçen haftaki derste de hatırlarsanız sürekli itaat meselesinde İbrahim Aleyhisselam'ı örnek verdiğimizde İbrahim Aleyhisselam'ı korkuttular. Ama o onların hepsini topyekun Allah'ın ateşiyle korkuttu. Hangisi daha yakıcı ve hangisi daha kalıcı. Çünkü Rabbim'in ateşi sönmez, bitmez diyor. Öyleyse bizim hangi mesele olursa olsun demek ki kaynağımız sığınağımız Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Ne kadar bununla haşır neşiriz ne kadar müminlerle beraberiz işte o kadar da Allah'a bağlı sammı kullar oluruz. Ama bunun ötesinde gitti mi işte orada o noktada yakaladığı da onu ne yapar? Yeter. Ahlakı zaafları demiyorum. Ahlaki zaaflar sadece insanların birbirine buğzuna, birbirine sırt dönmesine sebep olur. Tekirine değil. Ama bu şekilde dikkatsizlik senin tevhidinin dahi bozulmasına sebep olur. Allah hepimizi mağfiret etsin. Geçen hafta en son Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizi Görecek Miyiz meselesinde Sahabeler geliyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü biz Rabbımızı görecek miyiz? Düşünün şimdi Cibril hadisinde Cibril'in bir insan kılığına gelerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip O ana kadar öğrettiği Ama batlanmayan bir meseleleri ne yaptı? Tatlaştıklarına topladı. Kalbi olan mesellere iman Görünen mesellere İslam Bunları koruyan bir şeye de ne dedi? İhsan kelimesi. Yani Allah'ın her yerde bizi görüp gözettiğini yakalama nedir? İhsandır. Yani senin içinde gizlediğini, alenen gösterdiğini, içindekini ve dışındakinin tutup tutmadığını kim bilir? Birilerini kandırabilirsin ama onu asla. O seni gizlide de görür, burada. Şimdi, bunu yakalayan bir mümin ahirette Allah'ın cemalini görme sıkıntısı çeker mi? Bugün İslamı yakalayan birisi yarın ben Rabbim'in cemalini göreceğim mi görmeyeceğim mi tasas olur mu? Olmaz çünkü kendini kontrol eden e Allah'ın rızasına nedir? Masar olacak insandır çünkü Allah'ın madi vardır. Görenle görmeyen bir olur mu diyor. İnananla küfreden ''Bir olur mu?'' diyor. ''Amel edenle etmeyen bir olur mu?'' Allah hepsine ne yapıyor? Bir kantara koyuyor ve sana hatırlatmaya çalışıyor. Allah anlayanlardan eylesin. Aynen <gülüyor> orada sıkıntı doğabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? ''Siz diyor şu ayın on dördünü görmekte birbirinize sıkıntı gö gösterir misiniz?'' yani Rabb'ımızı nasıl göreceğiz derken neden bu misali veriyor? Yakalıyor musunuz? Bütün insanlar ayakları yerde. Aynı yerde herkes kafayı kaldırdığını çok rahatlıkla ne yapar? Yürür. Ama burada görme nedir? Taha Adem'den kıyamete kadar gelen insanlardan bahsediyor. Şimdi aynı hizada olsa herkes görebilir mi? Belli bir yerden sonra görmek zor. Ama tepede olursa Herkes şöyle yaptığında ne yapar görür. İşte ayın 14'ünü görmekte nasıl birbirinize zorluk çekmiyorsanız onu böyle ne yapacaksınız? Yakalamamı lazımdan ne yapıyor? Allahü Vüsal anlayacağımız sözleri kullanıyor. İşte orada da tıslasamız ne olacak? Ölmezdir. Ve Allahü Vüsal İsteliyetü diyor, <gülüyor> sizin sayınızı artırmasını istedim diyor. Rabbim de bana ne yaptı? Artırdı. Şöyle şöyle şöyle oldu diyor. Ve bu kaşe ne diyor? Ey Allah'ın nasılı? söyle de yani dua et de Allah beni de onlardan kızsın diyor. Allah o sahabenin bu şekildeki amel hırsını ve o şekilde dua eden samimi kullardan olmayı bizlere de nasip etsin. Onlar hakikaten soruyu sormuşlar hakikaten ihtiyaç hissetmişler, hakikaten bir şeye talim olduklarını ispat etmişler. Herkes bir şeylerden sor, sorarken, yani cennette ne var, yiyeceği nedir, orada huğri var mı, kime ne var, işte benim şöyle eşim var, ben çok kıskancım, öldüm orada kimin eşi olacak, yani buna kadar sormuşlar. Hepsini sormuşlar ama öyle sorularda sormuşlar ki, Ey Allah'ın Resulü senden sonra kargaşa olacak mı? Karanlık devirler olacak mı? Evet olacak Peki bana ne tavsiye edersin? Yani ben o cennetten mahrum olmamam için bana ne tavsiye edersin sorusunda ne yapmışlar? Sormuşlar. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Kur'an tamamlandığı kemale erdiği halde ne tavsiye ediyor? Müslümanların emirinden ve cemaatinden ne yapma? Ayrılmazdır. Dülür. Peki diyor, Müslümanların emiri yoksa, cemaati da yoksa, birçok sorulardan sonra durulmuyor. Ardut dişinden dahi olsa, Kur'an ve sünneti e sarıp, bütün fırkayı derleden ne yap? Uzak durdur. Bakın bunlar, o kadar güzel nasihat ki, Tevhid evliliğinin alacağı nasihadı. Eğer tevhid ehli bu nasiheti almazsa muhakkak gittiği her noktada beraber olduğu her insanın bidatıyla fıskıyla haşrı meşhur olacak. Onu işlemese bile o ona sirayet edecek. O oradaki münkere mani olmamasına hasip kendisinde de zamanla hiçbir şey ne yapmayacak kalmayıp gidecek. Aynen İmam Mani'nin muaddada naklettiği gibi Lokman diyor oğluna nasihat ederken diyor ki oğlum cahillerin meclisine gitme çünkü ilmin varsa dinlenmez dahası cahilliğine artırılar dahası Allah onlara diyor işlemiş olduğu diyor bu amellerden kazan eder sen de o belaya ne yaparsın uğrarsın diyor. öyleyse kardeşlerim demek ki tevhid ehli olma Şirtten böyle olmayı gerektirdiği gibi küfürden, fısktan, her türlü pislikten kendini ne yapma, çekmedir. Dinini isar etme ve dinini yaşadığın gibi dinini aktarma mecburiyetini gündeme getirir. Ve düşünün bundan önceki dersleri yakalarsanız bir korku meselesinde bir asabı ı Uhdud kıssasını işledik. Yaşına baktığımızda o kadar çok yetişkin birisinin de olmadığını görürsünüz. Buna rağmen kendisini öldürmeyi beceremeyen despot o insana kendisinin dahi nasıl öldürüleceğini tarif etmiş ve kendi ölümüyle Allah'ın birliğini, vahdetini ve ona şerit koşulmayacağını ne yapmış kendi ölümüyle davetini yapabilmiş. Öyleyse Allah'a kavuşmayı severim. Allah bize kendisine kavuşmayı sevdirsin. Eğer Allah'a kavuşmayı sevmezsek bizden de hayırlı amellerin gelmesi çok zor. İşte dünyaya dalma, dağıtına dalanlarla dalma, zamanını bozuk para gibi harcama ve çarşıda pazarda uyuşuk bir eşek gibi dolaşma hedefin gayesinin olmadığını gösterir bir insan. Ama sahabelere bakın, haca gidenler bilir veya o bölgeleri gidip görmek isteyenler bilir. O savaş alanlarına, devesiz, atsız, yalınayak, elbiselerinden bir şeyleri kopartarak, ayaklarına bağlayarak oraya kadar yürüyen bir sahabenin bir azmini düşünün. Oraya onu götüren sebepleri düşünün. Allah için mi gidiyor, yoksa Medine'nin sınırlarını genişletmek için mi gidiyor? Bunları güzel yakalayın. Ve o vaziyette harp meydanına çıkan karşısındaki Düşmana baktığımızda bugün düşünün tankı, toku, uçağı var mı birinin var. Karşısına birisi silahla gitsi, yalan gitsi, herkes güler mi? Peki kim adammış? Hor görülenle, kendini güçlü görenle. Her zaman Allah'a sığınan kazanmıştır. O an kaybetti gözükse bile onlara yine o zafer olmuştur. Allah hiçbir zaman müminin onurunu ne yapmaz? Kırmaz. Yeter ki biz onun izzetini, şerefini her yerde düşünelim. Bunu yakaladığımız zaman bizde izzet de olur, şeref de olur. Ne zaman büyüklendiler, gururlarına kapıldılar, en çok ölüyü şehidi orada verdiler. Kendilerinin en güçlü olduğu, düşmanlarının en azı, zayıf olduğu bir ortamda neredeyse paniklediler birbirini öldürüyorlardı. Tövbe ettiler, Allah da kalplerine sükûneti verdi. Demek ki kardeşlerim, kalpler Rahman'ın iki parnağı arasında. Ne kadar itaat itaatkarsın, o kadar Allah evirerek seni İslam'da ne yapıyor? Sabit kılıyor. Ne kadar Allah'tan yüz çevirdin, bu sefer bağın kopuyor, şeytan seninden istediği gibi ne yapıyor? Küçücük bir hareket dahi yapsan o seni kocaman bir amelden ne yapıyor? Alıp koyuyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Tevhidin hesapsız cennete girmenin ne demek olduğunu anlayanlardan eylesin. Allah Rüşmü Aleyhisselatü Vesselam Rukiye hakkında verdiği sözlere baktığımızda sizden diyor her kim Kardeşine faydalı olmak isterse oluversin diyor. Şimdi rukiye meselesi tevhidin yüzlerindendir. O tevhitte işlenen meselelerdendir. Çünkü kapıyı ötebilirsiniz. O üşüyor. Adam patronu öyle mi? O sana bakmıyor herhalde. Sen buna boşver mi diyorsun? Rükke meselesini ele aldığımızda kardeşlerim, bazı meseleler hakikaten yanlış anlaşılıyor. Hesapsız cennete girme, arşın gölgesinin altında gölgelenme, kendisinin rükke istemeyen insanların da bir sınıfın olduğunu görüyoruz. Ama rükke yapılmaz mı bir insana kendisi istemediği müddetçe ne yaparsın? Burada sahabenin sorduğu, sizden diyor her kim kardeşine faydalı olmak istiyorsa ne yapsın? Olsun diyor. Yani e, şurada rüki yapıyor adam kıvranıp duruyor hesapsız cennete girsin, aman şöyle olsun deme. Onun illa istemesi gerekmiyor. Bir müminin bir müminin yaptığı dua Allah'ın günde kabul sen istemeye mahal yapmadan ne yapmalısın? elinden gelen neyse yaparsın kabul ve yaret Allah'ın Şirk olmadığı müddetçe rükyede hiçbir sakınca yoktur diyor, müslümde gelen ifadeler. Şirk olan rükye nasıldır? Bugün kalemi alırlar çizerler, yazarlar tükürürler. Başka ocak derler. Giderler, orşun dökerler. Bunlar İslam'ın mı? Peki tevhid ehli bununla uğraşır mı? Uğraşmaz. Daha da ileriye giderek Allah'ın ayetleri yazılarak boyunlara asılır. Şimdi muskayı geçtik. Muskanın adı ne oldu? Cevşan oldu. Yarın cevşanın da suyunu çıkarlar başka bir şey olur. Baktığımızda inananı küfredeni ki herkes kulluk için yaratılmıştır muhakkak belli noktalarda belli inançlar vardır. Yani bir insan ne kadar ben dinsizim dese dahi aynen Ankebut suresinde Rabbımız Sübhanahu ve A'la'nın dediği gibi onlar diyor denizde başlarına bir bela geldiğinde ne yaparlar? Hemen halisane. Halisane. Her şeyle ona sığınırlar. Bütün inananın küfredene bakın arabası varsa neyi var? Meralar boncunu görürsün. Bu da bir inancın işaretidir. Bakın içine <gülüyor> eğer Hristiyansa haç. Eğer Türkiye'de yaşıyorsa hangi cinsten olursa olsun şöyle bir avuç Kuran gibi bir şeyler küçük küçük şey yaparlar arabanın hemen aynalık yerine ne yaparlar? Asarlar. Neden asarlar bunu? Hı? Neden? Bir inanç var. Bir inanç var ama anlatmak istediğim gelmek istediğim nokta şu cehalet ufacık azıcık bir cehalet yani vahye gidip de tevhitte korkuyu okumamışsan tevhitte sığınmayı Resul'un dilinden anlamamışsan hemen aklın sana bir şeyi ne yapıyor veriyor ve bunun adı da örf oluyor adet olur amanı oluyor onun için Allah azze ve celle onlara gelin Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine dediğimde onlar hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona inanımız derken buradaki hitap müşrikleredir. Yani şirk ehlinedir. Bidet ehlinedir. Örf ehlinedir. Demek ki tevhid ehli olan her meselede kitabına ne yapacak? Sarılacak. Oradaki değeriye aldığında zaten batıldan uzaklaşmış olur. Oradaki doğruyu öğrendiği zaman imanı sevmiş, küfürden, şirkten, fısktan tiksinmiş olur. Yani hak geldiğinde bakıl tamamen ne yapıyor? Gitmiş olur. Onun için rükye vardır, rükye caizdir. Allah Resulü ve Selam torunlarını devamlı okumuş rükye yapmıştır. Şirk olmadığı müddetçe rükye de nedir? Hayır vardırdır. Ve hatta hatırlarsanız diğer derstede de hep Yeri geldikçe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı birini getiriyorlar. Sabah. O oh, hep sokuyor. Kendisine o ruki için geliniyor. Ne diyor? Sen farakla nasıl okudun mu? Adam diyor ki okumadım. Okusaydı ne olurdu? O seni sokmazdı diyor. Görüyor musunuz tesirini? Şimdi bu noktada Tevhidin hangi gücüyle bağlantılı burası? Tevekkül. Yani Allah'a teslimiyet. Resul'ün getirdiğini tasdik etme, bu insanın uygulaman, akadın bile ne yapıyor? Sana sokmamasına ersin oluyor. Onun için tevhid ehlinin bunları güzel yakalaması gerekir. Demek ki tevhidde halledilmesi gereken ilk ve en önemli noktalardan birisi neymiş? Korkunun terbiye altına alınması. Korkunun terbiye altına alınması, senin tevekkülünü, teslimiyetini ve sığınmanı getirir. Aynen biz imanı anlatırken, kalp teslim edecek, dil ikrar edecek, ağzalar gösterecek diyoruz ya, ve bunlar birbirinin mütelazımı, birbirinin varlığı, öbürünün varlığını doğurur. Olmazsa, onlar da olmaz. Buralarda bir eksiklik varsa, eksiklik varsa, bir yerde de eksiklik var diyoruz aynen tevhidde de böyledir bu yoksa tevekkülde yoktur teslimiyette yoktur inabede yoktur onun için kardeşlerim bir rükye meselesi dahi direkt bazı yerlerden nedir bağlantılıdır Allah bizi hesapsız olarak cennete girecek o insanların arasına koysun düşünün rükyeyi yaptık ee, rükkiyi yapman burada da ince bir nokta var tevhidden alakalı şimdi Ercan tuttu Celil'i okudu Celil hemen iyileşecek mi? burada Allah'ın dilemesi ve takdiri vardır Ercan okursa o iyileşir manasında da hiç kimse kalbinden en ufak bir şey mi atmayacak hissetmeyecek sen görevini yapacaksın dileme ve takdir nedir? Allah'a aittir. Bunu da yakalamak gerekiyor. Bunu neden hatırlattım? Neden söyledim? Çünkü halk içinde salih insanlar yok mudur? Vardır. Müminler hep salih insanlardır. İnsanlar, salih insanlar bu okursa geçer tipinde gitmeleri aynen toplumdaki salih insanların şirk koşulmasında sebep olmamış mı? Hep fıtri meselelerde. Şeytan her o noktayı ne yapmış? Hemen doldurmuş. Seni sapıtmasa bunu sapıtmış. Bundan alamadığını, bundan almış hiçbir kapıyı ne hoş boş bırakmış. Bunu da yakalamamız gerekiyor kardeşlerim. Onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın şu sözünü güzel yakalayın. Toplum içinde diyor. Allah'ın öyle kulları vardır ki, üstü başı perişan, toz toprak içinde. Ama vallahi bir söz söyleseler, Allah onların sözlerini yalan çıkarmaz. Yemin etseler vallahi diyor Allah onların yeminleri ne yapmaz? Boşa çıkarmaz diyor. Bu da gösteriyor ki takva Allah'ın günleridir. Kimin ne derece iman sahibi olduğunu, takvalı olduğunu kim bilir? Allah bilir. Öyleyse Furkan suresinde de dediği gibi siz kendinizi temize ne yapmayın? Çıkarmayın öyleyse kardeşlerim sürekli kendimizi kontrol etme sürekli Allah'tan korkma her meselede kendimizi kontrol etme sürekli kendimizi mürakebe halinde tutma bizim tevhid ehli olmamıza sebep olur işte bakın burada dikkatimizi çekmek istediğim en önemli noktalardan birisi gizli şirk meselesi ya dediğimiz mesele bir ameli işlemeden amel işlerken ve amel işledikten sonra dahi insana birçok tesirleri nedir? Vardır. Bir Allah için yardım etmişindir, O an hiçbir duygul kabarmamıştır. Allah rızası için yapmış gitmişindir. Ama öyle bir ortam olur ki onu illa şeytan sana söylettirerek kabarmana ve amelin boşa gitmesine sebep olabilir. Aynen namaz kılmaya güç yetiştirip huşu içinde namazını kılan bir insanın Bilini gördüğünde sırf o beğensin diye bazı hareketlerini düzeltmesi nasıl onun amelini iptal ediyor şeytan anından oynuyorsa her mesele bunu ne yapabilir yapabilir. Onun için tevhid ehli birisi hiç kimsenin kınamasından korkmadığı gibi hiç kimsenin tartifine de ihtiyaç ne yapmaz? duymaz. Onun için İbrahim'in Sarı annemize söylediği sözü okudunuz mu? Vallahi diyor, yeryüzüne senden benden başka bir mümin olduğunu bilmiyor. Böyle bir insanın, yalnız kalan bir insanın yeryüzünde birçok şeyin bozulması gerekmiyor mu? Ama buna rağmen bozulmuyor. Demek ki tevhid ehli bozulanı tamir eden, bozulmaya meyilli olan değildir. Hep ışıyan, kiri kabul eden değildir. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Müslüm'ün İman babında zikrettiği bir rivayet var. Bir rivayet. Fitneler diyor insana hasıl çubukları gibi arz edilir. Hangi fitne içerse o tevhidi zedilemeye başlıyor. Hangi kalpte o fitneleri reddederse cilalı taş gibi oluyor. Yer ve gök durduğu müddetçe ne yapıyor? Hiçbir fitnana zarar veremiyor. İşte tevhid ehli bu. Tevhid ehli demek Küçük günahlardan kaçınan, küçük, küçük günahları işlemeyen demek değildir. Eğer böyle olmuş olsaydı alınan abdestte elin kiri, yüzün kiri dökülmüş olmazdı. Tevhid ehli de günah işler. Ama günahında ısrar eden değil. Büyük günahlardan sakınır, Allah'a şirk koşmayan, ana babaya asi olmayan, zina etmeyen, yani bile bile ısrarla günahın üzerine giden değildir. Ya bunu bilen, ona de, ondan korkan. Allah hepimizi bu yoldan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki Allah'ın verdiği hüküme, Allah'ın kaderine, Allah'ın razı olduğuna müminler tevhid ehli ne yapar? Her zaman razı olur, başkasına tapmaz. Allah'ın takdiri ve dilemesi neyse en yani olduğu gibi ne yapar? Kabul eder. Zaten kardeşlerim bakın çok dikkat edin. Rabbimiz Sübhane Kuvveti A'lının beşeri münasebetlerde bizlerden, bizlere verdiğinde razı oldu ve bizi denediği birçok noktalar vardır. Eşle, ömürle, bulunduğun ortamla, sıhhatle, hastalıkla vesaire birçok şeyle. İşte bu noktada bakın Yakut Aleyhisselam Rabbine sığınıp ondan ne diyor ben acımı ve üzüntümü sadece Allah'a şikayet ederim diyor yani senin bir sıkıntın olabilir bir ihtiyacın olabilir bu isyan değildir çocuğun ölmüştür kaybolmuştur bir acı hissedersin insansın veya bir şeyler olur ama bunu isteyeceğimiz nokta dileyeceğimiz nokta neresi? hep orası ama bakın Yaka paça yırtan, ağıtlar yakan, birçok insanın ağlamasına, isyanına sebep olan konuşmalar yok mu? Var. Peki onların bu ağıtları gideri getiriyor mu? O bozulanı tamir ediyor mu? Felai sadece katmaylaştırıyor. Ama bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu ölüyor, sadece gözleri yaşarıyor. Sahabe hayret ediyor, görmemiş. Sen de mi ağlıyorsun diyor. Vallahi İbrahim diyor. Biz seni çok seviyoruz. Senin ölümün bizi mahzun etti. Kalp üzüldü. Göz yaşardı. Ama vallahi senden değildir. Demek ki fıtri boyutu ve tevhidi boyutu var. Vallahi Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerine bakacak olursak ben iki bed sesle harbetmek için gönderildim diyor. Birisi Atalarla söyle sopla ölme, ikincisi de şu ölü markasından diyor yaka paça yırtarak ağlama sesidir. Bakın bunlar hep terhidin mesendlerdir. Ama günümüzde bunlar var mı? Var. Kendimizi eğitmezsek, bulunduğumuz yeri eğitmezsek, bunlar başımıza gelir. Allah bizleri mahfûret etsin. Rabbim doğru olan salih amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Mesela bakın Rukiye ile alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar çok bizlere meseleleri anlatmış ki onları uyguladığımızda birçok şeyler şifa bulma meseleleri gelir. Arayan bir yere elini koy diyor yedi kere şöyle şöyle de ne olur? Geçer diyor Allah'ın izniyle. Hastaları ziyaret edin. Onlara güzel söz söyleyeyim. Onlara dua edin diyor mu? Diyor. Veyahut şifa üç şeydedir. Bağ şerbeti, hacamat ve ateşlen dağlamam. Ben ümmetimi ateşlen dağlamaktan sakın diyor. Yani mecbur kalmadıkça dağlamayın. Ama diyor hacamatla bağ şerbetinde şifa vardır diyor. Veyahut köre otu Ölümden başka her yerde nedir? Seva edersin. Bakın bunları yapma. Dinin emirlerinden. Dört. Allah-u ve ı dediği gibi Rablarına tevekkül ederler. Yani senin samimi olman, dürüst olman, sığınmayı ona dayanıp güvenmeyi gerektirir. Sevgi, korku, ümit etme. Rab ve ilah olarak Allah'tan razı olmayın. Onun kaderine uyum getirir. Çünkü bu tevhidin gerçekleşmesinin tam aşamasıdır kardeşler. Senin ondan korkman, onu sevmen, onun kaderine uyum senin müminliğin alametidir. Bunları yakalayamadıysan bu aşamaya gelemedin. O zaman bir yerde küçüklük var. Ama senin ilaç kullanman tedavi için bir şeylere başvurman Allah'a güvenin zıttına mı? Değil. Hastalığı veren kim? Allah. Şimdi isim sıfat tevhidine bakıyorsun. Sana hastalığı verecek ki şarfi sıfatı ne yapacak? Gündeme girecek. Sen şifayı ondan isteyeceksin. Ama kullara gidip mesela bir doktora gitmen doktor sana şifa mı verir? He? Ne diyor buradaki olay? Sadece tevessüle sarılıyorsun. Meşru olamak. Tedavi için oraya gidiyorsun. Hasta olup veya sıhhat kavuşmak, saate kavuşmak yine onun elinde. Ama sen sebebe sarılıyorsun. Fakat sebep meşru olacak. Allah'ın haram kıldığı nokta ne yapmayacak? Olmayacak. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü tevhitte bu şekilde yakalayın. Yani üç şey her zaman ne yapar? Fayda verir diyor. Demek ki biz bu fayda veren şeylerle ne yapacağız? Uğraşmamız gerekiyor. Ve kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona ne yapar? Yeterdir. Demek ki kardeşlerim, ümit etme, korkma, Allah'tan razı olma tevhidin son aşaması. Meşru sebeplerle Allah'a tevekkülde tevhitte olmazsa olmazlardan olan bir şeydir. Bunu zedeleyen her şeyden uzak durmak gerekir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah şifasını vermediği bir hastalık indirmemiştir. Nerede bir hastalık varsa mutlaka şifası da vardır. Bunu bilenler bilir, bilmeyenler bilmez diyor. Yine ey Allah'ın kulları tedavi olun. Çünkü Allah bir hastalık vermişse mutlaka şifası da kendisine verilmiştir. Ancak bir hastalık müstesna. O nedir diye sorduğunda nedir? Yaşlılık diyor. Onun tedavisi yok. En yaşlımız burada Ercan Gizik'i değil mi? Kendiye bu. Bu sağdan ben gençler. <gülüyor> evet. Kardeşlerim bakın bu hadisler sebepleri içerdiği gibi aynı zamanda sebeplere başvurmayı reddedenlerin iddialarını da geçersiz kılıyor. Ve tedavi olma konusunda açık bir emir içeriyor. Tedavi olma, tevekkülle çelişmediğini ispat eder. Tıpkı acıkan ve susayan kimsenin açlığını ve susuzluğunu gidermek için yiyip pişmesi, sıcak ve soğuktan korunmak isteyen kimsenin o ortama göre giyinmesi gibi aç olan bir kimse ben açım ama karnımı doyuramıyorum deyip ağzını şöyle hayaya doğru açsa doyar mı? açtıktan geberi gider e olan Allah değil mi? Allah ama sana ne yapıyor? ve ne yap? sarıl diyor ana rahmin de seni bir kordonla doyurmuş e, doyduktan sonra iki sene, üç sene ana sütüyle beslenmiş elini ekmek sana kadar yine seni bir şekilde beslemiş. Yani Allah hep sebebe sarılmayı ne yapıyor? Bizlere emredir. Öyleyse ben açım ama karnımı doyuramıyorum da Allah'a tevekkül edeyim diyeceği gibi, diyemeyeceği gibi, su bir kimse de su içmeyeyim diyemez. Ya da soğuktan donacak halde olan bir kimse, tevekkülü bahane ederek kendini donmaya terk edemez. Yoksa ben durum olur ama kimse yemez evet kardeşlerim bunlar yanlış davranışlardır tevhidin gerçekleşmesi için Allah'ın koyduğu meşru sebeplere sarılmak gerekir birilerinin yaptığı gibi manyakların nefsini ıslah edeceğim diye yer altına fare gibi tüneller kazarak orada kendini hapsetme bu nefsi ıslah etme değil ancak fıttırma kafayı yemedir Ondan sonra toplum, Allah'ın vahyinden sulanma, Allah'ın vahyini öğrenme yerine gider o manyakların, o tünellerde cinlerle gördüğü, seyrettiği şeyleri dinleyerek, elini ayağını öperek onlarda ne yapar? Delir, gider. Allah, verdiği ömrü hayırda kullanan ve nefsini Allah yolunda esir eden ve tevhidi anlayan, ve onun yolunda giden sanmı kullardan eylesin. Ve bu din akıllı olan insanlara sesleniyor. Aklımızı lahim doğrultusunda hareket ettirmeye bakalım. Ve Allah bizi hep bunda daim kılsın. Bakın e, tevhidin gerçekleşmesi nasıl gönderdiği Resullerin hayatlarında öğrettikleriyle meşruysa bunların zıttı da nedir? Tevhidi bozan hallerdir. Düşünün, Allah'a en yakın insanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Ne zaman geçmişteki insanlar bir peygamberleri ölse, bir salih insanları ölse ne yaptılar? Hemen kabirlerini yükselttiler, yerlerini bayram yerine çevirdiler ve türbeler ihtas edip oraları karnaval yerine getirdiler. Doğru mu? Ya doğum günleri, ölüm günleri, şöyle günleri, böyle günleri peki tevhid de var mı bu he yok değil mi bu milletin şimdi tevhidi bulduk mu diyorsunuz yoksa sadece burada mı diyorsunuz he <gülüyor> zedelenmiş olabilir nasıl zedelenme Kalpteki mi eldeki eki mi şimdi kalpte zedelenme adam öldürür ama eldeyse önemli değil çolak muharemin oğlu derler sizin oğlu derler kalpsiz dedim adama ne derler yaşıyorsa kafir demektir ya da ya bu kalp hastası aman kıldırmayın aman fazla kıldırmayın niye? ölür derler doğru mu? halk arasında kalp hastası dokunulmaz yani hemen ölecekmiş gibi. Sanki sende yok galiba. Bu çıktı bakarlar. Onun için tevhidi meseleler de Şimdi Hakk'a bakalım. Allah subhanahu ve teala kitabında bu türlü vakaları yasaklamış Tanuh aleyhisselamın davasını inanalım. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da vefat anında dahi bunu ne yapmış? Men etmiş, uyarmış. Peki bu Muhammed ümmeti, bu Kur'an okumuyor mu arkadaşlar? Hiç siz mi okuyanlar sonuç? Bu türbeleri diken, bu inanıyorum diyen Müslüman insanlar değil mi? Kim dikiyor? Müslümanın diyen insanlar. Ama dinlerini ihmal etmiş olan insanlar. Bakın, dikkatinizi çekmek istediği nokta şurası. Bildiğim yoksa taklit var. Taklit ne yapıyor? insanı kuyru karanlığın içine kadar götürüyor. Taklitin yanında iştihat var. Sen iştihatla hareket eden bir insansın. Peki, ilim varsa ne var? İttiba var, tabi olma var, karanlık yok, aydınlık var. Onun için Allah Resulü bizi diyor, gecesi gündüzü gibi bir yolda bıraktı diyor. Hatta diyor şu, aç karnına yuvadan havalanıp tokkarına dönen kuşlardan bile bize ne yaptı? Haber verdi. Cennete giden yolu açıkladığı gibi cehennemden sakınacak her şeyde bize bir bir ne yaptı? Anlattı diyor. İşte sahabe Allah kendilerinden razı olsun sen bize her şeyi anlattın diyor. Biz senin bu sözlerini orada ne yapacağız? Tasdikleyeceğiz. Buna binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit ol ya Rabbi demiştir. Yani karşıdaki insanlar bunu anlamış, kendileri ne yapmış, ikrar etmiştir. Ve anladıklarını da bize kadar aktarmışlar mı? Allah'ım evden razı olsun. Peki ne olmuş da her taraf putistan olmuş, ha? Putterest olmuş. Ne oldu? Akşam işte mesela bir kabir meselesinde orayı bir kaldıran şücü olur diyor, ısırır diyor yani insan bile görmüyor adam şu an Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o sözünü kabul eden yani bir kabir meselesini bir türbe meselesini kabul etmeyen düzlenmesini isteyen bir adamı insan sıfatında dahi hem de müslümanım diye kendini affeden birisi sen insan bile görünü bırak yani bu dinin mensubunu insan bile görme ısırır diyor adam ısırır diyor demek ki İlmin olmadığı yerde Allah ve Resul söz sahibi değil. Kim söz sahibi? Kim? Kimi taklit etmişse onun peşinden. Peki ölçü ne burada? Yine akıl. Yani diyor bunca adam bulamamış. Nereye gitti? Yine aklına gitti. Halbuki sohbetin içinde zikretmiş olduğumuz bir ayet-i kerime vardı ne dedi Allah Azze ve Celle? gelin onlara Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine deseniz ne derler Ayı, biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak onun peşine gideriz Rabbimiz ve Teala bu noktada ne diyor hiç akıl etmiyorsunuz. ya hata etmişlerse ya anlamamışlarsa insan anlamadan bir şeyi hata olarak yapabilir mi gayet doğal Şeytan insanı kandıramaz mı? Hatta bir sıkıntı olur, bir bela olur, bir musibet olur o anda insanın ayağı kaydı diye hepsinin kayması gerekir mi? Öyleyse kardeşlerim tevhid ehli hesapsız cennete girecek derken bu meseleleri güzel yakalama ve buradan da e, buraya kadar gelmemin sebebi şu davet tevhidin olmazsa olmaz yani. Tevhid ehli olduğunu zanneden insanlar görevlerini yerine getirmediği için bu Fırtistanlar, Fırtperestlik ve Müslümanın dediği halde Allah'ın dinine küfreden insanların sayısı bundan çoğaldı. İşte tevhid ehli ta imandan imanın şubelerindeki meselelere dikkat etmeye etmeye etmeye işte bu hallere geldik ya, tağutu inkar imanın sağlam kulpuna yapıştığını iddia eden insanlar hadi ben camiye gidelim gitmem, niye? kilise mi lan yok havra mı? yok ateş preşleri yok lanaya gitmeyen camiye? Orada diyor tağutun yeridir şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yerime bir imam kayın edeyim de şu mescide gelmeyenlerin evini yakayım diyor mu? Diyor. Üç kişi berabersiniz. İçinizden birini emir seçmezseniz, namazı birlikte kılmazsanız, şeytan size galip gelmiş diyor mu? Diyor. Farut'un tarifini yaparken, ilaha giden yolu kesen, ibadete mani olan her şey diyor muyuz? Diyor. Güya tevhid ehli, ya herkes ona göre gitmiş, gidik cennem kendisi muvahhid Can yok e camiye gelen muvahhid olanı göremezse ne olacak camideki kimse onun peşinden gidecek, sen orada eğer tevhid ehli olarak kendini gösterememiş tanıtamamış bir münkere mani olamamış iyiliğe ömredememişsen e orada her gün birisi namaz kıldırıyor kardeşim. Her gün birisi orada bir şeyler anlatıyor. ve adam gidip tabii ki ona soracak. O da hem satacak. Kendi de sattıracak. Allah bizlere mağfiret etsin. İşte tevhidin olmazsa olmazlarıdır bu davet dediğimiz olay. Senin anlaman hiçbir şey ifade etmiyor. Anlamak zorundasın zaten hiçbir şey ifade etme senin anlamaz yani ben bu doğruyu kabul ettim demez sana hiçbir şey kazandırma onu devam ettirme onu koruma onu yaşatma ancak senin davetinle gelin şimdi imana gidelim gördüğün bir münkeri ne yapmaksa sonundasın karşında nasihat ettin sana ne diyebilir mi diyemezsin Müslümansa yermez. O hakkı gidiyor. İnandım dediği zaman Müslümanın Müslüman üzerinde hakları oluşur. İşte yarın mahşer yerinde o ondan kaçacak. Bu bundan kaçacak meselesi buradan işte. Ve Allah azze ve celle kitabında İsrailoğullarının aldığı sözden bahsediyor. Ne diyor? Onlar diyor bir münkerde ne yapar? Hemen yapma. Arkasından ne yapsaydı. İşte diyor Davut'un diliyle, Meryem'in oğlu İsa'nın diliyle Allah onları nasıl lanet dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü da ne diyor? Vellahi diyor ya iyiliği emreder, kötülükten ne edersiniz ya da Allah onlara nasıl lanet ettirse size de öyle lanet eder diyor. Ve İbn Abbas'tan gelen bir nakinde amel edersiniz, ameliniz makbul olmaz. Dua edersiniz de icabet olunmaz. Amelinizse kafanızdan yukarıya ne atmaz kalkmaz diyor. Öyleyse tevhid ehli olma, tevhidi koruma, muhafaza etme, tek cevalikler, tek önder olma, önde gitme, sürekli itaat olmakla, tevekkül etmekle gündeme kalır. Allah bizi bunları yapanlardan eylesin kardeşlerim. İşte karşı seni geçti meselesindeki kılsa bakacak olursa demek ki insanoğlunun dikkat etmesi gereken birçok meseleleri var. Kulun ilk olarak Rabbini bilmesi gerekir. İkinci olarak kulun İslam'ı delilleriyle bilmesi gerekir. Yani İslam'ın şartları imanın şartları dediğimiz meseleleri ve kulun Resul'ünü çok iyi bilmesi gerekir kardeşlerim. Kul Rabbini nasıl bilir? Rabb'i bütün insanları manhukatı ne yapmıştır? Yoktan var etmiştir. Yiyeceğini verir, içeceğini verir, terbiye eder ve kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilir, anında giderir. Bütün insanları bir araya toplayan Rab mıdır, ilah mıdır? Her zaman Rab'dır. İnsanları ayıran hangisidir? İlah mıdır, Rab mıdır? Ha? İlahdır. Neden? Çünkü yaratan, yaşatan, terbiye veren nedir? Rab'dır. Yani bu tevhidinde herkes tek yumaktır. Ayrılma noktası ilahı seçip seçmemedir. Demek ki biz fıtratın icabı, Rabbi bilme, yaratılışın icabı, birleme diyoruz ya, işte rübubiyet tevhidi toplar, uluhiyette ise akkara ortaya ne yapar? Çıkar. İşte kulun Rabbini bilmesi birlemesi manasına ne yapmaz? Gelmez. Ama bu bilme, layıkıyla bilme, senin fıtratının korunması ve Tevzidi halisane anlamana ve yaşamana sebep olur. Rabbi bildikten sonra nasıl bilecek? Yaşatan ve öldüren, terbiye eden, ki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren deyince her şey. Her şey mi? Evet. Gizli de açığı da. Evet. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Olmuş olacağı bilir mi? Bilir. Öyleyse bunu yakalayan birisi tevhid ehli olamaz mı? Hep olur denir ama vahye gitmediğimiz zaman olamayız. Ya sevgide birilerini sevmeden Allah'a gidemeyiz. Ya korkuda, ya sığınmada, ya istemede, ya tevessülde ya da tevekkülde. Allah hakkıyla kendisine bağlananlardan eylesin. Rabb'ı bilen ona sürekli hamd edenlerden eylesin. İşte Fatiha suresini ele alırsanız yarısı benim, yarısı kulumun diyor ya, oradaki ilk üç ayete hiç dikkat ettiniz mi? Hep rububiyetle alakalıdır. Yani Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu ve tek yegane hamda layık olduğunu. Rabbim o ayeti söylediğinde hep bunları anlayanlardan neylesin? Bunu anladığımızda ancak tevhidimizi koruyabiliriz. Peki yaşadık hesaplar mı? Yani toplanma günü. Bunu yakalayan birisi ne yapar kendine? Çeki düzen verir. var bir şeylerden. Her şeyin neliki kim? İbadetler kiminmiş? Kim için yaratıldık biz? Sadece onun için peki birden sudur eden her şey ibadet miymiş senin bir güler yüzün hanımınla cinsi münasebetin dahi ibadetten ve kulluktan sayılmışsa öyleyse bunlara çok dikkat edelim ve cevval olalım cevval olma ortaya çıkıp zil takıp oynama demek değildir cevval olma ahlaklı olma dürüst olma güzel söz söyleme insanlara Allah'a hatırlatma Allah'a sevk yapmadır. Ve ne yaparsan yap, aynen Ebu Bekir'in yaptığı gibi Allah kendisinden razı olsun, kendi kızına, aleyhissalatü vesselamın pak zevcesini iftira bile atan birisine, onun iyaşesini vermeye devam etmiş mi? Vermiş. Öyleyse Allah'ın hatırını her şeyin üzerinde tutan tevhid ehli insanlar olmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugünlük bu kadar yeter inşallah. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Tevhid üzerine yaşayıp, tevhid üzerine ölmeyi nasip etsin. Ve Allah bize de, neslimize de tevhidin hakim olmasını görmeyi nasip etsin. Subhaneke, Allah'ım ve bihamdike, eşhüle la ilahe illa ente, estağfurika ve etubile, elhamdülillahi raflarım. Sıla mı dedik